Bismillah ve alhamdulillah ve salatu ve ve temari alıştırmalar. Birinci alıştırma. istağrici mafil dersi, imnel cümleyi ismiyeti ve ayin nev al mastarı, fi kulli vahidetin minha. Derste ismiye cümlelerden olan şeyleri çıkart ve onlardan her birinde mastarın neviyesini tayin et, belirle. Evet. İsmiye cümleleri ne kadar varsa okuduğumuz parçadan, bugün okuduğumuz yerden onların hepsini çıkartacağız. Mesela Arannel Ceresut'a ismiye mi fiiliye mi? Fiiliye. Onu geçtik. Emrukum fevda. İkinci paragrafın üçüncü cümlesi. O mesela bir ismiye cümle. İsmiye cümlesi üç türlüydü ya. Evet. Bir, bir sarı isim, bir, bir müevel maslar, maslar, bir de. Ha bundan dolayı oraya sadır yazmış. Sadır doğru. Yani sizdeki daha uygun. Bizdeki sadece mastar ifade edelim. kayıt kayıt olmaması lazım. Mastar deyince sadece müevvel mastarı veya açık mastarı ifade eder. Diğerlerini almaz. Sizdeki sadır daha doğru buraya. müevvel mastar en ile mensup fiillerden oluşan mastardır. Yoksa öbür mastar, bildiğiniz mastardır. Sarı isimdir maslarda ikinci soru. İstahric nafi fi dersi minel cümelin fialiyeti ve ayin ev al mastari. Fî kulli vahidetin minha. Derste fiiliye cümlelerden olan şeyler çıkart ve onlardan her birinde masların nevisini tayin et. Yani başlangıçtakinin nevisini tayin et. Nakız fiil mi, tam filmi onun gibi. Üçüncü cümle, Havvilil mesadiral vâridette fiil cümellâtiyeti ilâ mesadira müevveletin. Evet. Gelen cümlelerde varit mastarları müevvel mastarlara tevil et. Çevir. Üç cümle vermiş. Onlardan ilki Begâuke hunâ fil utleti ahsenu leke Utle saatinde hunâ burada begâuke kalman leke senin için daha iyidir. Bu cümledeki mastarı ki buradaki kast edilen begâuk'tur. Onun müevvel mastar oluşu nasıl? Onun müevvel mastar yapacağız. Ben yapmıyorum geçiyorum. Burada mastar gelmiş biz müevveleşe müevvele Evet. İkinci soru sekenuna fil mehca'i efdalü lena pansiyonda sekenimiz kalmamız lena bizim için daha fazilet daha üstündür. Gale mudurrusul hattı Khatt, yazı hocası dedi ki Kitabetukum nisfe safhatin bihatin cemilin, ehabu ileyye min kitabetikum safahatin bihatin rediin. Kitabetukum kitabeniz yazınız nisfe safhatin yarım sayfa yazınız neyle bihatin cemilin güzel bir yazı ile yarım sayfa yazmanız ehabu ileye bana daha sevimlidir. Daha üstündür, daha güzeldir. Neyden? Min kitabetikum yazınızdan daha güzeldir. Daha sevimlidir. Ne kadar safahatin mi hattun redi, çirkin kötü bir yazıyla sayfalar dolusu yazmanızdan bana daha sevimlidir. Bütün lahati tercüme edecek olursam güzel bir yazıyla yarım sayfa yazmanız bana kötü bir yazıyla sayfalarca yazmanızdan daha sevimlidir. buradaki kitabe tukumları iki tane kitabe tukum var müevvel maslar yapacağız dördüncü soru <gülüyor> ma takdirul maslarin müevveli fi kavlihi teala fi suretil bakara 137 bakara suresi 137. ayette yüze olanın kavlindeki müevvel masların takdiri nedir o ayet ve taufu akrabu litakva. Affetmeniz takvaya akrab daha yakındır. Afa yafu, staruhu afvun. Hati 3 emsiletin li cümleti ismiyeti. Sadruha ahrufun mushabbehatun mil fi'li. İsmiye cümlesi için üç misal getir. Onun sadrı fiile benzer harfler olsun sadrı başlangıcı fiile benzer harfler olan ismiye cümlesi için üç misal getir altıncı soru Hati thelâfete emthiletin lil cümletil fialiyeti <gülüyor> sadruha ef'alun tammetun Sadre başlangıcı tam fiiller olan fiiliye cümlesi için üç misal getir Hati <gülüyor> thelâfete اَمْثِلَةٍ لِلْجُمْلَةِ الْفِعَالِيَّتِ صَدْرُ فَا اَفْعَالُنْ نَغَسَتُ Sadrı, başlangıcı, nakız fiiller olan, fiil cümlesi için. Üç misal getir. Kendine kardeşler. O sayacağınız 13 tane var ya, onları mesela kullanabilirsiniz. Evet, yeni bir kaide, parçada geçmişti, onu buradan anlatacak şimdi. Çok kısa değinecek ama değinecek en azından. En azından. Tafiqa yef'alu keza Ceale yef'alu keza Eheze yef'alu keza Ey şerabi fi'alehi Bu Tafiqa yef'alu keza'daki Tafiqa, ceale ve eheze fiilleri Bunların muzari bir fiille beraber kullanılması şera bir fiiliği, o muzari fiildeki fiili yapmaya başladı demektir. Şuru fiilleri denir buna. Şuru fiiller çoktur. burada üç tanesini aldı. Şera başladı, o fiili, o eylemi yapmaya başladı. Mesela tafrika yef alıyor, herhangi bir fiil. Tafrika mesela yuharikune, hareket etmeye başladı. Yektubune yazmaya başladı yadırıyı bu ne dar etmeye başladılar gibi Hadihil alü Se tu temeli amel ke İlla enne habere ha yeci bu Eyye kuune cümleten fi aleyiyeten fiolu haud dari on bu üç fiil yani ta ce ve kaden oluşan bu üç fiil kane'nin ameli gibi amel eder İlla ancak bir istisna durum var. Ancak onun haberi yani bu tafika, ceale ve ehadda gibi şuru fiillerinin haberi fiiliye cümlesi olması gerekir. Ve fiili de mudariun. Fiiliye cümlesi olacak ve de muzari fiil olacak. Fiiliye cümlesindeki kullanılan fiil var ya, o muzari fiil olacak. Çünkü işlem şimdi zamanda yaptı. Yani. Evet. Bir şey yapmaya başladı. Evet. Burada anlatılanı hemen yukarıda veya parçadaki bir cümleden işleyelim. Ve tafigu yeteharrekune min emakinihim dedi. Yani yerlerinden yeteharrekune hareket etme fiilini tafigu yapmaya başladı. Ne dedi? Bu üç fiil kâni'nin ameli gibi amel eder. Yani kâni nasıldır? Nakıs fiildir. Kendisine sonra başka bir cümle gelmesi gerekir. Bunlar da fiil cümlesi gelir. Kâni'de isim cümlesi gelir. Evet. Kâhne gibi amel eder. Ancak kâhne'den farklı bir durumu var. Ondan sonra gelen cümle haberi yani. Bu e, şuru fiillerinin haberi muzari fiil ihtiva eden bir fiil cümlesi olmalıdır. Kâhne'de bu şart yoktu. Kâhne'de isim cümlesiydi değil mi? Haberi neydi? Müptadalar haberden oluşan cümlenin haberi kâhne'nin haberiydi. Bundaki farklılık ise kâhne'den farklı olarak illa ile onu söyledi. Onun haberi yani bu şuru fiilden haberi bir fiil cümlesi olacak ve fiil de muzarî fiil olacak. Ne gibi? Tafekku'un faili kimdir? Vav. Tafekku'un faili vav. Tafekku'daki çeker vav. Onlar yani. Cümledeki fail aynı zamanda Tafekku'nun ismi. Haberi ne? Yetaharrakune min emakinihim cümlesi. Bir fiil cümlesi olacak. Ve bu fiil cümlesinin fiil de muzari olacak. Mesela teharreke min emakinihim olmayacak. M mazi olmayacak, muzari olacak. Tamam. Şartı bu. Evet. Şimdi bu örneğin üzerine hemen alıştırma istedi. Edhil külle filin min hâzihil ef'âli fi cümletin mufidetin. Bu fiillerden her bir fiili Faydalı bir cümleye girdir. Tafika, ceale, ehadı. Zaten hepsi aynı manada. Başladı manasına. Bunları faydalı bir cümleye girdir dedi. Evet. Hati, mudariyal ef'al, latiyeti. Gelen fiillerin muzariyesini getir. Teharreke Yeteharreku Abise Ya'bethu Se'ime Yes, yes emu. Yes. O da bir dipnot var bende. Yugalu seime şeye ve minhu. Yani herhangi bir şeyden usandı. E şeye diye e, harficerse gelebilir. Minhu diye harficerle de gelebilir. Yani seime şeye ile seime minhu aynı manada. İkisi de denebilir. Öpit tenzili ve Kur'an'da şöyle gelmiştir. La yes'imul insanu min dua'il hayri. Pussilet 49. İnsan hayra duadan usanmaz. Hayra çağırmaktan usanmaz. Veya hayır duası yapmaktan usanmaz. Burada min ile geldi. Seyme yes'imu min ile geldi. Minsiz de olabilir miydi? Minsiz olsaydı nasıl olurdu? La yes'imul insanu dua'il hayri. İkisi de caiz.